Topuz Kolay kolay. Beşaltı yani Elektrikçiler terk etmedi. Perşembe pazarı merkezi. Günaydın sevgili Açık Radya dinleyicileri. Ee, bugün e, sevgili Aslı odman e, konuğumuz. Hoş geldin Aslı. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aslı tarihçi ve e, şu anda Tophane'nin 1930'ları üzerine e, doktor tezini yazıyor. E, 6-7 Ocak'ta bir e, Benjamin. Atölyesi düzenlendi. E, Şehir Üniversitesi'nde Kültürel Çalışmalar Bölümü tarafından Mahmut Butman ve e, Besim Deleroğlu tarafından düzenlendi. Burada çeşitli sunumlar oldu. Ben de bu sunumlardan bir tanesi e, aslınkiydi. Onu dinleme fırsatı e, sahip oldum. E, çok hoş geldi hakikaten bu sunum. E, ben de bir sunum yapmıştım. Paralellikler de çok vardı. Hı -hı. E Belki hani bu e, programdan sonra da bu paralellikler üzerine daha da çok düşünme fırsatımız olur. E, bu sunumda sen e, değişik e, mekanlarda, değişik zamanlardan e, birleştirilmiş tarih, e, tarihi e, simgeler, tarihi okullar. E, Anıtlar, heykeller hı hı. üzerine bir sunum yaptın ve adını da mitik tarih koydun. Hı hı. Bizim de sürekli programlarımızda konuştuğumuz, düşündüğümüz bu reko tarihin rekonstrüksiyonu, hı hı. tarihin yeniden canlandırılması üzerine çok hoş örnekleri bir araya topladın ve bunların üzerine hoş analizler yaptın. Teşekkür ederim. <gülüyor> Bize biraz bu, bu sunumdan parçalar aktarabilir misin? E, tamam sen de aktarırsan <gülüyor> beraber karşılıklı gidelim çünkü gerçekten tamamladı. Biraz çerçevesinden bahsedeyim. Bu Walter Benjamin'in pek çok bilen vardır herhalde dinleyiciler arasında. Esasında bütün felsefi, felsefi teorik çalışmasını kent analizleri üzerine kuruyor. Yani 19. yüzyılın Paris'inde meta üretimini, kapitalist üretimin insan ilişkilerini getirdiklerini arıyor. 19. yüzyılın kayıp izlerini 1930'lar Paris'lerinde bulmaya çalışıyor. Yani 17 sene çalıştığı ve tamamlamadığı Pasajlar diye bir eseri var. Ee, sen de ben de birazcık bu e, kitabı yani bu eseri oluşturmaya çalışırken ki tekniğinin neden olduğunu anlatmaya çalıştık. Bence Walter Benjamin müthiş bir güncellik arz ediyor. Ee, hatta benim bir Walter Benjamin 2011'de İstanbul'a gelse 1930'larda partide <gülüyor> gibi neler dikkatini çekerdi, e, neleri yazmak isterdi diye e, bir şeyler yapmak istiyorum. Birazcık da onun ilk çalışmalarıydı. Evet. Şimdi çok güncel tabii. Ya yani hafta sonu e, şeyde Gezi Parkı'nda e, çarpı koyulmuş kesilmekte olan ağaçların önünde mahalleler konuşuyor forumu yapıldı. Orada e, 1800'lerin 19. yüzyılın başında kurulmuş bir kışlanın yeniden kurulması ve var olmayan bir kışlanın koruma kuruluyla tescil ettirilmesi Hı -hı. söz konusu. Şimdi oradaki ağaçlar kesilip o park 1940'larda kışla yıkılarak yapılmış olan parktaki ağaçlar kesilerek tekrar o kışla. işlevini ha, halen anlayamadığım benim bir şekilde canlandırılmaya çalışıyor. Bu en küçük, en güncel diyelim hafta sonu pek çok insanı haberlerde dinleyebilmiş olacağı bir örnek. Yani nedir bu e, tarihin hortlaması? Hangi tarih unsurları, hangi anıtlar, e, hangi kisveler altında hortluyor? Yani biraz İstanbul'daki kentsel dönüşümün, tarihi görünümlü kentsel dönüşümün tarih algısına e, bahsetmeye çalışmıştım. Yani nasıl bir tarih algısı bu? nasıl bir iktidar yansıtıyor, neleri öne çıkartıyor, neleri geride tutuyor. Biraz bunlardan bahsedebiliriz diye düşündüm. Yani bunun da adı da biraz mitik bir tarih. Yani esasında belli bir dönemi buzlaştırarak, dondurarak bugüne ışınlamaya çalışan ve bunu yaparken de çok açık politik bir amacı olan bir tarih algısı bu. Politik amaç da bir biz yaratmak. Yani mitik bir Osmanlı yaratmak. Esasında bugünün ışığı altında Sünni Müslüman Türk bir Osmanlı yaratmak ee, aynı zamanda kendi bölgesi içerisinde önce olan bir Osmanlı e, algısı yaratmak yani bir bizi bir, e, bir alanı bir dönemi buzlaştırarak bugüne ışınlayarak bir biz algısı yaratmak yani o açıdan tarih algısı da rekonstrüksiyon da res da o söyleyemediğim kelimelerin hepsi de hiç masum şeyler değiller. Başka örnekler de esasında verebiliriz. Ve isterseniz biraz Topçu Kışlası çok ilginç bir örnek geldi. Biraz buraya gelmeden önce baktım. Ee, yani sorun şu mesela. Topçu Kışlası'nın hangi dönemi, hangi şekilde ve hangi işlevi canlandırılacak? Şimdi hepsi Topçu Kışlası ama bazı işlevleri, bazı dönemleri bu şeyle yeniden canlandırmayla geride bırakılıyor. Mesela Topçu Kışlası içerisinde ben birkaç tane fiili kullanımına baktım. Projekte edilmiş değil ama... Fiili kullanımı. Tabii, Geçmişte top... mi? Yoksa İnsek... bugünkü kullanım biçimiyle ilgili ya, bugünkü yani Bugünkü kullanım proje... biçimiyle ilgili birkaç ipucu var ama yani, gerçekten evet. yani, var olmuş tarihte diyelim. Yani şey e, gündelik tarihte var olmuş haliyle, projekte edilmiş değil var olmuş haliyle. 1806'da işte Topçu sınıfının kışlası olarak e, kuruluyor. Pek çok tabii yangın yenileme yapılıyor. Mesela bunun mimarı e, tam halin kanıtında Balyan. ve bu mimarın İstanbul'daki izlerine ne kadar hakimiz diye sorulabilir. Bu mimar üzerinden bir rekonstitüsyon düşünebilir. Bunun yeri olacak mı diye e, aklıma geldi. Onun dışında bakıyoruz mesela e, ciddi bir oryantalizm kaygısı var. Öz oryantalizleştirme işte bütün o marip üslubuyla 19 sonunda Osmanlı'nın kendini Müslüman dünyası içerisinde Abdülhamit döneminde gördüğü yer yeni halifelik söylemi var. Bu acaba nasıl bir mesafeyle? O dönemin ihtiyaçları düşünülerek mi? O dönem neden Abdülhamit böyle bir yeni halifecilik, halifeliğe önem vermiş, neo-İslamizm öne sürmüş? Bu mesafeyle mi canlandırılacak? Yoksa o ihtiyaçlardan tamamen soyutlanarak bir işte dört bir düvelin halifesi Abdülhamit mi denecek? Yani kurulun şeyinde, öngörüsünde... Aynen canlandırma var. Yani kışla olarak canlandırılması. Ama dün akşam Kadir Topbaş bir açıklık getirdi. Hı hı. Altında kafeler olsa fena mı olur? Masalar şöyle meydana doğru açılsa dedi. Hı hı. Fatih da evet. masaları topluyorsunuz gibi bir cevap verdi dünkü şeyden. O da bir şey boşluk olduğunu gösteriyor yani. Fonksiyonu... Şey anlayamadım Koran çok pardon ama. Aynen canlandırılacak. Orada gerçekten bir kışla orduya olacak. Orduya ordu. <gülüyor> <gülüyor> Topçular mı olacak hakikaten? Aynen canlandırmak evet çok Haklısın. Evet değil mi? Ee, şimdi... Kafelerle birlikte topçular olacak mı? Kurul, kurul başkanının getirdiği açıkla açıklamaya göre <gülüyor> rekonstrüksiyon hani dedenin bir kavram e, kargaşası var dedin ya burada. E şimdi bu şeyi e, malzemesi ve şeyiyle fonksiyonuyla aynen canlandırılması hmm. gerekiyormuş rekonstrüksiyon deyince. Mesela cami yoksa yerinde camiyi yeniden yapıyorlar ya şimdi evet, tarihinde bu ihya diyorlar. <gülüyor> Mesela bu rekonstrüksiyonun aslında Türkçesi ihya. <gülüyor> O canlandırma aynı zamanda ana işlevine, geçmişteki işlevine yani neyse o. Mesela cami kalkıp da konser salonu olarak yapamıyorsun. Ama kışlayı kışla olarak tutmak mümkün olmadığına göre tam da belki de burada tekrar şey dönebiliriz Valta Benyemi'ne. Bu Valta yemin mitik tarih. Ki anlatırken kullandığı fantazmagoria diye bir laf var. Herhalde esasen yani İstanbul'daki dönüşüm hakkında eleştirel mesafeyle konuşan herkes... ...yani sarkastik bazen ironik bir üsluba devamlı bundan bahsediyor. Çünkü gerçekten fantastik şeyler oluyor İstanbul'da. Yani bunun tam da kavramı benyemi de Mesela 19. yüzyıla daha yeniçerilik ilga edilmeden önce açılmış bir kışlayı... ...kışla olarak Taksim'in ortasında kuramayacağım, ...hele şu anda ordunun işlevi <gülüyor> gerilerken çok açık. Orada belki birkaç tane topçu kıyafetli... şey gibi hani e, donma bahçenin öndeki askerler gibi topçu kıyafeti koyup yeni çere kıyafetli asker dolaştırabilirsiniz. Bu da fantastik bir şey gerçekten. Onun dışında belki bunun arkasından, arka kapıdan caminin yeni işleviyle girmesi söz konusu Çünkü çok çatışmalı bir konuydu. Tabii tek başına bir cami yapmak çok sorunluydu. Kafeterya kışla, cami şeklinde. Evet, kışla, aynen evet. öyle. Kışla şeyinde görünümü altında veya kışla içerisinde camiyi de bu şekilde yap. Ya e, işte biz aynen yapacağız ya, tabii ki orada bir o zamanki askeri sınıfın mütemimciziydi. Yani tersanenin içinde kışla vardı. Tophane'de de bir, pardon, cami, cami vardı. vardı. Tophane'de de evet. cami. E burada da cami vardı. Askerin dini e, vecibelerini yerine getirmesi de o sosyal dünyanın parçasıydı diyerek cami yapacaksın. Tabii ki kişide yapamayacaksın. Yani burada çok kurnazca bir şey de var. O tartışmayı baypas ederek koyma da var bence. Ama ben de gördüm o rekonstrüksiyon resim, ihya resimlerinde altında... Burada herhalde marka söylemek mümkün değil. Bildiğimiz markalar gördüm. Söyleyeyim. şey Vebali benim boynum olsun. Cotton gördüm. Mesela simit dünyası. Burger King'li. Aşağıda o arkadarın içinde. E, finansmanını sağlamak e, yani... için bu gerekli. Şimdi cami yaparken böyle Taksim camisinin altında yedi kat şey var. Dükkan, evet. otopark vesaire. Aynı emek sineması gibi yapılıyor. Evet, emek evet. sineması nasıl altında? Bir alışveriş merkeziyle hı. işte tüketim endüstrisiyle birlikte Aynen. tasarlanıyor. Evet. Cami de öyle tasarlanıyor. Evet. Yani aslında burada ta tarihi yapılan bu göndermeler aslında gönderme güzel laf, evet. e bütün şeyden seçerek oluyor. Aslında bir taraftan bir hakikati inşa ediyormuş gibi yani sanki bir gerçekmiş gibi. Mesela kurulun tescil etme kararı hı hı. sanki orada bir yapı var da tescil etti gibi. Evet. Yani mevcut şeyi bir kere unutuyor. Burada bir küçük bir şey var. Tarihten seçmeler var. Yani bir tür Alzheimer türü bozulmalar var. Yani orada ne var... Tarihte ne vardı falan bu konuda da aslında keyfi yani Hı -hı. gizlenmiş bir öznellik var burada. Tabii. Bu iktidarın aslında öznerliği yani iktidar gücünü kullanan kişinin öznerliği. Dolayısıyla bir geniş olabilir. bir repertuardan Tabii. seçilebilecek bir dolu şeyden birini bize hakikat olarak sunuyor. Evet. Ve işte Osmanlı evi budur, Türk aynen. evi budur, kışla budur falan gibi birçok olası tavırdan, mimari açıdan, tasarım açısından, kullanım açısından evet. olabilecek sonsuz seçenekler dünyasından ...repertuarından sadece birini bize bir gerçek olarak bir anlık bir şey olarak donduruyor dediğini çok... Tam da tarih algısına yaratılan yani hani burada e, iktidarın yarattığı tarih algısına bakarsanız... ...kentsel dönüşüm projelerinin bask, baskın tarih algısı tam da bir gerçeklik meşruiyetinden kalıyor. Biz e, senelerden beri e, şey yapılmış göz ardı edilmiş bir gerçek dönemi, gerçek Osmanlı'yı canlandırıyoruz. Yani çok ciddi bir meşruiyeti olan... bir şeydir bu. Yani ciddi bir şekilde yapısal ve iki yüzlük üzerine kurulmuş toplumlarda yani sınıflı toplumlarda meta toplumlarda gerçek çok ciddi bir meşruiyettir. Ve seneler boyunca ulus devletin tarihi algısı bu tarihi reddetmek olduğu için burada patlayıcı bir potansiyel de var. Bu kullanılarak esasında aynı cumhuriyet döneminde yapıldığı gibi oradaki süreklilik algısını yaratmak için nasıl bir Osmanlı Müslüman geçmişi üzerinden geçildi atlandı. işte 1940'da Lütfi Kırdar bu kışlayı E, para bulamıyoruz diye yıktı O da bir e, tarih algısıydı Şimdi de gerçek tarihi getirmek diye Esasında özünde aynı şey yapılıyor Bir dönem dondurularak Ki bunun şaikası şimdi bir tarihi Guzdan tarih müzesi evet. var <gülüyor> o, <çok ilginç. gülüyor> evet, o, o tam artık Fantazma Gorya kelimesi o kadar yerine oturuyor ki Burada Dünyada ilk defa tarihin buza yansıtıldığı bir müze çok e, akıllı Norveçli müteşebbisler tarafından bir AVM içinde İstanbul Forum AVM'si içerisinde canlandırılıyor. Önce böyle iglolar falan Ben ona yapılmış. razıyım. Erisin. Yani mesela Taksim <gülüyor> kışlasını buzdan hocam. yapalım. Ee, bir kış dayansın. <gülüyor> Fantazinin sonu yok yani. Ee, ne olacak buz kalıplarıyla yapısın. Canlandırma olarak ondan sonra da erisin. Mesela bu e, şeyde yapıldı. Gene Norveç'te zannedersem. köprü yapıldı öyle. Yani bir canlandırma bu tabii ki sonuçta. E şeye de uyuyor. Hortlak şeyine de uyuyor. Evet. <gülüyor> evet. Ya yani transparan, beyaz falan o hortlak evet. şeyine de uyuyor. Demin evet. e, çok... bahsettiğin fantazmogorik kelimesinin içinde de hortlak var. Evet. O da çok evet. da hoş bir şey yani. Fan fantaz Evet. Fantazm hmm. zaten hortlak demek. Evet. Yani o e, ışıltılı kendini cazip gösteren şeyin içinde aslında bastırılmış barihte, bir şey evet, var. Evet. Tam ölmemiş evet. hep kendini bir yerlerden çıkarmaya evet. çalışan hortlaklar. işte yizli. tam Benjamin'in e, işte tarih tezlerinde e, bütün bu muktedirlerin tarihinin sürekliğini kırmak için öne sürdüğü bir şeydir. Fantazmagorik tarihin neden çıktığını anlatır. Çünkü gerçekten geçmişte kefareti ödenmemiş, e, günahları tutulmamış, ezilmiş insanlar vardır, ezilmişlikler vardır, hakları verilmemiştir. Bunlar hortlak olarak her zaman şu andaki toplum içinde var olurlar. Ama ondan sonra da siz bu hortlaklara işte bu da çok işin hinyanı oluyor. O hortlakların meşruiyetini kullanarak yani biz perili bir evde oturuyoruz esasında. Onu kullanarak esasında yeni acılar, yeni günahlar, yeni ödenmemiş kefaretler yaratıyorsunuz. yani Mesela en açı doğaya olan tutum da böyle o ağaçların kesilmesi kaç senelik ağaçlar onlar. Yani onun dışında birkaç daha örnek konuşmuştuk değil mi? Aysin seninle. ben birkaç daha örnek vermek istiyorum. Bu yani acı yarat bugünkü o hortlaklara referansla, hortlakların meşruiyetine referansla yapılan kentsel dönüşümde yaratılan yeni acılara dair pek çok şey biz verebiliriz, e örnek verebiliriz. Mesela işte Osmanlı, Selçuklu mahalleleri, Sulukule sizlerin çok uğraştığı bir alanda ne yaptılar orada? Osmanlı mahallesi yaptılar ve öyle Osmanlı <gülüyor> gerçek canlı bugünün yaşayan... Ee, ...insanları yalnızca beş tane aile kalacak şekilde Toki konutlarına, Arnavutköy'e sürdüler. Bu gerçekten bir acı yaratmaktır. Yani burada yeni hortlaklar oluştu ve bunlar belki de biz 40 sene sonra fan, o hortlaklar bir çingeni kültürünün fantastik olarak canlandırılmasında yeniden yaşayacağız. Çünkü bitmiyor. Bu, bu şeyler, yaratılan acılar bir soru güveneme, bir meşruiyet, bir patlama potansiyoları aktarıyorlar. Belediye dahi bunu teklif etti. Yani Şu bir taraftan evet. Sulu Kule'de biz Aynen, yıkacağız evet. insanları yani yok Aynen. edeceğiz ama aynı zamanda orada böyle bir kültür merkezi evet. yapacağız ki hortlak olarak Aynen, orada Sulu Kule şeyi yaşayacak. Aynen, bu çok faytonlar olacak mesela Evet. Işte evet üç tane 5 tane. Evet. Bazı... Bu bitmeyecek de 40 50 sene biz daha bu fantaziyi yaşayacağız Romantik. kentinden. Otantik, e, Çingene kıyafetleriyle işte hizmet evet. eden insanlar olacak. Evet. Şeydeki yani Cumhuriyetin bu şeyindeki yani 19. yüzyıl e, mirasını yok etmesi meselesi aslında çok ilginç bir Teze dayanıyor çünkü e, daima ulus devlet biz kimiz derken yakın geçmişe değil uzak geçmişe gönderme yapıyor. Yani yakın geçmişte temas etse 20. yüzyıl başındaki bu Abdülhamit e, tarihselciliği ile temas etse aynı seçkin grup e, örtüşecek. Onun için bu modernin çok içinde olan bir şey Ankara var. seçkini yani bunu, bu, bunu elimine etmek için... Bu... onu tasfiye ediyor. Modern bunu yapıyor evet, aslında. Evet. Uzak yani geçmişe doğru. şey değil. Evet. E, Türkiye bağlamında, evet. Türk tarihi bağlamında değil. Mesela düşünürsek Avrupa tarihi de e, bir önceki orta çağ hemen karanlık evet. çağ olarak niteler evet. ve Helen e, kültürüne göndermeye bayağı yani evet. bir önceki Dokunmuyor çağ. Dokunmuyor yani her zaman. Ne romantik evet. mesela. Evet. Aynen. Ya yani o, o orada aslında belki de yüzleşmesi gereken şeyleri atlayabileceği bir evet. formül buluyor. Evet. çok önceki çağa referans vererek ve çok önceki çağa yani e, unutulmuş olan bir çağa referans vererek aslında var olan eşitsizlikleri olmadığı bir şey e, bir ütopyası Hayali yaratıyor. Bir evet. Hayali bir şey evet. evet. Çünkü yani unutmuş oluyoruz hani evet. atlamış oluyoruz. Halbuki hep o eşitsizlikler vardı. Ama o göndermeyi yaparak o eşitsizlikleri atlayarak bir imaj yaratıyor. Çünkü olmaya oluyoruz. da devam ediyor. Yani Benjamin'in dediği gibi yani bu şekilde tarih o sürekliliği devam ettirdiği sürece İşte geçmişle, geçmişin muktedirliğiyle özdeşleşmeye devam ettiği sürece sürekli hep kaybetmeye devam edecek. Yani o yeniden eşitsizliklerin yaratılmasına imkan veren bir ortam da kuruluyor. Yani çünkü bu kolay bir şey değil. O kadar insanı sürmek, sulu kuleden, ayazmadan sürüp ondan sonra gözü kör gözü parmağını kocaman bir ağoğlu kulesi kurmak... ...bu eşitsizlik yani fakirden alıp zengine vermenin meşru kılınması lazım. Bu kolay bir şey değil. Çok o yüzden değil, bunun evet. da var edilmesi için çok sağlam bir meşruiyet zemini, gerçeklik zemini. E, fantazmalara, hortlaklara referans vererek biz ama acıları dindiriyoruz. İşte çağdaş bir kent yaratıyoruz. Çarpık kentleşmenin karşısını yapıyoruz gibi unsurlar çıkıyor. Yeni süreklilikler yaratıyor. Burada e, kilit kavram bence süreklilik. Her, kim ki bir biz e, yaratıyor, biz kelimesini kullanıyor, bir süreklilik içerisinde bunu formül ediyor. Orada bir muktedir tarih yazımı olduğuna dair hemen kulakları dikmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu sürekli kıracak bir kent algısı, bu sürekli kıracak bir tarih algısıyla biz de koruma meselesine, kültür meselesine yaklaşmayız diye düşünüyorum. Burada yalnız iktidarın şöyle bir ana siyasal akımdan güç aldığı söylenebilir. Sulu Kule'de veya başında. Ben aslında üst sınıf, ...şeyine karşı mücadele veriyorum. Yani bu çalışması... ...ihtiyacı olmayan... ...çalışmaya ihtiyacı olmayan, sadece hı hı. fikir üreten insanlar... ...bunlar para kazanma ihtiyacını da... ...duymazlar ve eleştirirler. Hı hı. İşte sabahdan... Yani ku, kuaföre giderler. Öğleden sonra da kimi şikayet etsem diye sokağa çıkarlar. Hı hı. Bunu bizzat Beydiye Başkanı söylemişti... ...geçmişte hı hı. Cihangir'deki... Oturan ha, insanlar için. Aha, evet. Şimdi onların çünkü çalışmaya ihtiyacı yoktur ve bağımlı değillerdir. Bağımlı olsalar zaten mimarlık yapa, yaparken belediyeden proje geçirecekler için konuşmaları mümkün değildir. Dolayısıyla e, bu şeyin içinde bir sınıfsal asimetrinin aslında dengelenmesi söz konusu. Bir tür e, e, kültürel e, şeyle simetriyle dengelenmesi. Yani bir seçkin sınıf çıkmış ortaya, milli programı inşa etmiş. Bu milli programın aslında dengelenmesi gerekiyor. Çünkü büyük bir asimetri oluşturuyor. Taksim'deki opera ile cami konusunun yaratmış olduğu bu evet. İk, ikilem bunu gösterir. İki tane simge aslında iki seçkin sınıfın dengeleme devam etmesi meselesi. bugünkü evet. iktidarın... yepyeni yani bulversan diyebileceğimiz yepyeni değişiklikler yapmasını zemini oluşturuyor. Yani o ikilemin devam etmesi esasında iktidarın çıkarında şu anda. Tabii. Yani muhalefet gibi... de bunu destekliyor Aynen aslında. Öyle. Çünkü o, muhalefet de her şey iktidarı destekliyor Üst sınıfı temsil etmiş oluyor. Mesela Hı. UNESCO komitesi'sinde yaptığınız evet. proje güzel değil diyor. Belediye bundan çok faydalanıyor. Çünkü Hı. o zaman ha onlar üst sınıf, onların zaten şey yoktur. Hı. Yani bir yükselme derdi işte bizim gibi ezilenler, mağdurlar ve bunu kullanarak aslında e, Cumhuriyet de bunu yapmıştır bir, birinci milliye karşı. Yani Abdülhamit milli programına karşı Cumhuriyet de yeni bir e, e, bu asimetriyi yani İstanbul'da oluşmuş asimetriyi Ankara ile dengelemeye çalışmıştır. Evet. Çok benzer bir süreç aslında. Evet, evet tam yeni elit. elit ilişkisi her dönemde yeni dönemde oluyor herhalde. Onun sembolleri, onun kente yaklaşımı, eski sembollerin yıkılıp yenilerin koyulması gibi bir Fetih, süreç var. Fetih metaforu mesela bunun en güçlü göstergesidir. Evet, bir Menderes döneminde başlamış. O konuda bir ilginç var. Evet. Hani biz mesela cumhuriyetten bahsettik Lütfi Lütf Kırdar zamanında bu top çıkışlısı yıkılıyor. Ee, şeyimiz yok. bunu tamir edecek tahsis saatimiz yok denerek yıkılabiliyor. Ondan sonra ama fetih cemiyeti biliyorsunuz Amerika İkinci Dünya Savaşından sonra kurulmuş yani bu yeniden bir sıçrama var esasında. buradan sonra 1994-90'ların sonunda tekrar hortluyor o fetih söylemi. Ama kuruluşu Demokrat Parti döneminde fetih cemiyetleri giderseniz surlardaki o şeyler yazıyordur bu fetih cemiyetin ilk şeyleri buradan fatih girmiştir diye kapısı sulukuledeki kapının yanındaki sild 1950'lerde asılmış tam tarihini hatırlayamıyorum. Şimdi aynı dönemde mesela tophanedeki büyük istimlaklar var. E, tophanedeki imalathane... Ee, orada 2-3 tane cami vesaire bunun yıkılması da Demokrat Parti o zaman çok açık fetih ve is Müslümanlık ile yapılan da bir şey. Yani bence tek bize yardımcı olan kimin zararına kimin yararına oluyor? Bu grupların tanımlayan sınıfsal çıkarlar işte etnik yapılar nedir? Çok ancak somutluğa baktığın zaman anlaşılabiliyor. Onun dışında bir eski elit ve yeni elitin o ikilemini yarayacak her türlü yorum kent analizinde esasında bugün yapılanın yapıla gelmesini destekleyen bir. Muhalefet tarzı oluyor yani çok da muhalefet tarzı olamıyor gibi geliyor bana yani bir de bu tarih meselesinin hortlaması herhalde şey ne osmanizm veya ben Otomanya yapıyorum ve küçük bir de kendi kendime yani arşiv tutmaya başladım bu nerede Osmanlı kelimesiyle işte açılmış dükkanlar Osmanlı nerede geçiyor diye e işte yani tarih romanlarındaki patlamayı kenara koyuyorum yine daha ulaşılabilir bir şey ama Osmanlı fitness salonu İşte ondan sonra Historia adında bir, Fatih'in ortasında bir alışveriş merkezi. Les Ottoman diye bir... Les Ottoman Oteli tabii çok otel. üst yani esasında hani o referans biraz önce anlattığım gibi sanki şimdiye kadar o elitist cumhuriyetçilerin dikkat etmediği alt sınıfları hizmet veren bir iktidar tarafından koyulmuş gibi gözükse bile genelde Osmanlı'nın kullandığı çok elit ortamlar i̇şte oteller, fitness salonları yani normalde orta sınıfın bile zor gireceği ortamlardan bahsediyoruz biz burada. Osmanlı bir e, elit sembol haline geliyor kullanımında kentsel. Ee, şeyleri gezebilirseniz böyle bir imkanı olursa bir takım yazar, çizer, BD başkanı hatta bu elitin içindeki tanınmış simalar var. İşte bir zamanlar TRT Genel Müdürlüğü yapmış. Hmm. Bir zamanlar işte bunlar hep anlatılır evleri. Balandıra balandıra anlatılır. Fakat bunlar hiçbir zaman mimarlık dergilerine yansımaz. Yani Yalçın Taşın evi, Şevki Eğin'in evi, e, ne bileyim Kadir Topbaş'ın evi. Bunlar aslında yani bir şey olsa da bir mimarlık dergisi olsa da onların yansıtma tarzları nedir diye. Evet, evet. aslında ha. bu biraz gizli kalmış. Yani neden gizli kalmış? Aynı cami mimarisi gibi. Ha. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde hani bir takım mimarlar cami yapmaya kalkışıyorlar. Bayağı hmm. 70'lere kadar da var örnekleri dalokay falan gibi ama ondan sonra artık camiler mimarsız yapılmaya başlanıyor çünkü aslında cami şeyin dışına itilmiş bu e, modernist hmm. şeyin dışında kalıyor. Onun için belki evler de böyle anonimleştiği için hani yani bu seçkinlerin evleri de şeye yansıyamıyor. E, kamuoyuna. Çünkü bir mimarın olması lazım belki. Aslında o şey çok acayip. Şimdi söylediğin şey e, bazı soruları getiriyor yavaş yavaş aklıma ama cevaplarını e, biraz düşünmek gerekecek. Çünkü bu evlerin e, kamuya açılması durumu tamamen ile çok bağlantılıydı. Yani o e, ev dergilerinin bir anda 95'ten sonra patlaması 2000'lerde. Herkesin Herkesin etmesi. evinde bir evet. anda bütün dergilerin olması birbirimizin <gülüyor> evini sürekli gözetliyor olmamız <gülüyor> <gülüyor> ve merak ediyor olmamız çok acayip bir durum. Ee, yeni hazır evet. olabilirsin. Evet. Düşünebiliyor musun? Mesela 80'lerde evet. e, işte eve, evlere kapatıldığımız dönemde herkesin birbirinin evini merak etme durumu söz konusu evet. bile değil. Yani. Değil mi? Hepimiz kendi evet. içimize kapanmıştık. Evler böyle e, sığınaklarımızdı sadece. Sonra bir anda böyle herkes göstermeye başladı. Şimdi bu gösterilmemiş olması ama konuşuluyor olması da yani sen biliyorsan bu bu senin merakını cezbediyorsa birileri de konuşuyor bu evleri. Konuşuyor evet. Ama gösterilmiyor. O da başka bir e, Enteresan Esasında şey bu şeyleri. özel şeylere de sitelere de gelebilirse Güvenlikle siteler özel siteler. Şimdi bu tarihle ilgili söylediğiniz meseleyi dediğiniz onu düşündürtüyor. İstanbul'un kendi algısında da yani biraz otistik olabilecek algısında da görüyoruz. Yani bu birincisi bir tarih pazarlanıyor dedik. Yani karikatürüze ediliyor. bir e, Biz yaratılacak şekilde buz haline getiriliyor ve ışınlanıyor bugüne. İkincisinde de bir de İstanbul replikaları var. Yani İstanbul'da e, bir şekilde Bir hani markaya dönüşürken tarihsizleşiyor, imajlaşıyor e, ve dekorlaşıyor dedik. Yani bunun e, o gün konuştuğumuzda yalnızca bu hani devlet eliyle desteklenen veya yapılan müzeler gibi işte 1453 Panorama Müzesi gibi tarih buzdan tarih müzesi gibi veya işte Topçu Kışlası rekonstrüksiyonu ve Osmanlı mahalleleri gibi değil. Aynı zamanda özel sektörün de doğrudan yatırım yaptı. Gerçi ikisini ayırmak pek mümkün değil bugün ama yerlerde ciddi bir e, şey var. İstanbul. İstanbul dışında İstanbul güvenliğini İstanbul'dan daha güzel bir şekilde satmak sanki. Yani replika mantığı. Bu yine hani Benjamin'in dediği fanta hani estetize edilmiş kente de geliyor. Yani estetize edilmiş mitik tarih yani olduğu bir dönemde estetize edilmiş mitik bir şehir de var. Mesela bu en şaşalısı bence bunun Bosforu City. Simpaş'ın gayri, gayrimenkul yatırım ortaklığının yap. Halkalı çöplüğünün dibinde yani onun eski halini hatırlayanlar. E, halen yürüdüğünüz zaman birazcık etrafından yürürseniz direkt arabayla girmezseniz şovrumuna. Hani etraftan böyle eski çöplüğün üstü kapatılıyor. Naylonlar uzun süredir toprak altında kalmış naylonlar fışkırıyor. Gerçekten yaratıldı orada. ikinci bir boğaz yaratıldı ve e, yani birinci boğazdan ev alabilmiş veya zaten miras yönünüyle devranmış eski elitler yerine şimdi hem Türkiye'den hem de işte e, Türkiye Cumhuriyetlerden, Rusya'dan, Balkanlardan, Arap illerinden varlıklı olanlar yatırım olarak ve prestij olarak Bosfor City'den evler almış durumdalar. Yani bunu görebiliyorsunuz da henüz daha ziyaretçi defterlere açık olduğu için. Ve neyi alıyorsunuz? Ben Orta Köy'den aldım diyorsunuz? Yani kataloglar böyle. Yeni Köy'den Said Halim pa Paşa Yalısı'nın Nerede Sait Halimpaşa'yız? Şey, Yeniköy. şey, e bilmiyorum. evet. Mesela Sait Halimpaşa'yız. Rumeli hisarından Replikası... sonra. Evet. Replikasını satın alıyorsun. E, ne güzel. Mesela Boğaz'da oturanları oraya transfer etmeli. <gülüyor> Buraya da yeni elit yerleşmeli. Böyle arada sırada yazlığa gider yeni gibi. Yeni bir toplumsal mühendislik. E, e, başbakan, <gülüyor> bilmiyorum telif ücreti ödedim mi acaba Kanal İstanbul <gülüyor> için ama bu Bosporus City sayıdan... İlham vermiş olabilir başbakana. Evet, evet, evet. Artık yani o etkileşimler belki de aynı havadaki eter derler Yani tight guys de, dönemin ruhu ve eteri de hem özel sektöre hem de şirketleşmiş devlete aynı ilhamları veriyor olabilir. Çok büyük bir benzerlik var Kanal İstanbul'da. Ama hani yapıldı orada. Hani gidip görmek lazım. Sokak isimlendirmeleri işte Ortaköy, Yeniköy, Kanlıca... Bütün reklam stratejisi seçkin İstanbullu olmak üzerine... ...ama halk alıcı, ...yani İstanbul'un... Işte ...tarihi İstanbul'dan Boğaz'dan tamamen uzak bir yerde. Ee... Ama haksızlık etmeyelim. Boğaz'da da e, uzun süre e, binalar biliyorsunuz taklit olarak yapıldı. Yani restorasyon denen şey aslında... ...iyi veya kötü taklit olmasına göre kalitesi değişiyor. Mesela iyi restorasyon iyi, iyi taklit oluyor. Hı hı. Kötü restorasyon kötü taklit. Yani Boğaz'daki mesela ahşap yapıları düşünelim... Bir de e, imar e, şey olduğu için kısıtlaması, Boğaz Öngörü'nün bölgesinde ancak hortlatma yoluyla ne bina yapıldı. plancısıyım yani evet. iyi bir restorasyonun e, nasıl olacağını da yani birkaç şeyi karşılaştırmak dışında bilmem ama zaten burada amaç da iyi. E, iyi bir rekonstrüksiyon aynısı olması değil. Yani biz Topçu Kışlasını aynısını yapamayacağı için eleştirmiyoruz. Taklit çok zor. Yani taklit evet. evet çünkü zaten tarih dediğimiz hiçbir şeyin aynısı olmaz. Yani hiçbir yaşanmış bir şeyin aynısı mümkün değil. Bu sahnenin devamının aynı olmayacağı gibi. Yani zaten ondan sonra geçmişte dönüp de hani bireysel biyografilerimizde de bu burada. Ben yemin de söyledi. Neyi hatırladığımızı o anda neyin tehdit altında olduğu, neyin önemli olduğu üzerinden belirlenir. Her zaman flashbacklerle işler tarih. Yani iyi film e, filmciler falan bunu çok iyi yansıtabilirler tek Yani her zaman işte Benyamin dediği gibi tarih o da çok yazmak zor çok zor bence. <gülüyor> evet. <gülüyor> Müthiş ama hani o çaba filmin açtığı o yenilikleri bahseder Benyamin'de. Hani dediği tarih yazımı geçmişi olduğu gibi yeniden canlandırmak değil, tehlike anında parlıyı veren bir anıyı ele geçirmektir der. Yani bunu baştan kabul etmek zorundayız. Bir anıyı ele geçiriyoruz ama o anıyı da e, keyfi bir şekilde yani Şu anlamda keyfi bir onu geçireyim bunu mi? O günün sorunları, o günün yaratılan eşitsizlikleri, o günün e, içinizde kalan, çünkü yapamadığınız, o anda söylemek isteyip de söyleyemediğiniz kelime, o anda yardımcı olamadığınız, o anda e, aşağılandığınız bir momentte oturup bir saniye hatırlarsınız geçmişinizde. Yani yine yapılamayan hem kendi biyografinizden hem de başka dönemlerden tarihlerle birleştirirsiniz. İşte tarihin kristalini ele geçirmek dediği şey bu Benjamin'in. Bunun rekonstrüksiyon, ...yeniden canlandırma mantığına uyarlaması... ...mimaride nasıl olur bile bilmiyorum... ...Ben Yeminyan mimarlar var mıdır? Ben Yeminyan tarihçiler Bütün. var... Benjaminian... modernite aslında... ...yani bunun üstüne kurulmuş bu tartışma üzerine... ...çünkü hani Viyole Ludük'ün... ...mesela şey... ...bu Mimarlık Üzerine Konuşmalar adlı kitabında... ...sürekli sorduğu soru şu... ...her dönemin kendine ait bir mimarisi olmuş... Evet. ...19. yüzyılın niye kendisine ait bir mimarisi yok? Mesela yok o da... Bunu, ...buna çare bulamaz... ...yani... İşte Arnubo mesela bir çözümdür. Evet. Neogotik aslında bir kısmen arayıştır. Yani yeni teknolojilere uygun bir <gülüyor> yapı tarzıdır. Bunlara sorgulanır ama yani sonuçta modern mimari tam da bu şeyin e, temsilleşmesi üzerine. Yani bu biyolojikten önce aslında Victor Hugo'nun bu şeyde e, notu tam Paris'te e, bir keşişin ağzından dile getirdiği şöyle bir söz vardır. Hani öğrenciken <gülüyor> bunlar hep e, dolaşır. Ee, Roland Barthes bunu çok e, kullanmıştır kitaplarında falan. E, bu onu öldürecek der. Yani kağıt taşı öldürecek. Kağıtla Hı -hı. yazılan yazı, taşla yazılan yazıyı öldürecek manasında. Dolayısıyla e, şeyin, üretimin kenti ikonografyasının... Zanaatin azalması dedi İkonografyasının yani. yerine evet. gizlenen başka bir ikonografya onun yerine geçer. Hı -hı. Bu da kendi ellerinde insanların başkasının emeğini görmesidir. Yani bu ayrışma... Aslında bu simgesel hiyerarşinin var, kurulması evet. yani sonradan göstergenin merkezsizleşmesi tezi hı hı. falan hani Derida ile şey yapan bu çok sonra e, gelişir ama ondan çok daha önce 19. yüzyıl sonuna doğru aslında mimarlık ve tasarım ve sanat alanında en çok tartışılan şey bu farkındalığı üretmektir yani birdenbire çünkü nasıl oluyor da Birdenbire dünya şey oldu yani böyle bir eklemli bir şey haline geldi. Kimi yerde Japon esintisi, kimi yerde Hindistan esintisi mimaride. Her şey olabiliyor hem mekansal olarak hem tarihsel olarak her yere sıçrayabiliyor mimarlık, sanat. Dolayısıyla bu neoklasizizmin, neoklasik akımın sorgulanması üzerine kuruluyor aslında modern mimarlık bir bakıma. Evet. Herhalde zaten bunun cevabı. Tamamen verilemeyecek yani tanım yani şu dönem 19. yüzyılda 1830-1850 arasında İstanbul'un mimarası budur cevabı e, yine başka bir fantazmi yaratacak bir cevap. Her zaman o andaki ihtiyaçlarına göre o andaki e, çabalara göre tanımlanacak bir mesele var. Hani o şey sıçrayışı dediğin yani en sonunda neresinde çünkü e, şeyin de çok güzel söyledi Lefevrim değil mi? bu modern zaman algısını anlatırken. Şu anda esasın birbiriyle her birinin anlatılması gayet meşru olan 7 milyar tane hayat, o hayatında hareket içerisinde kurduğu mekan yani ele alınamayacak bir kombinasyonla, aklımızın almayacağı bir kombinasyonla şeyler yaşanıyor. Bunların hepsi tarih. Hani şey anlamında hani İngilizce'de fark var ya küçük halı tarihle büyük halı tarih arasında hepsi tarih. Şimdi bizim hangisinin iz bıraktığı, iz bırakmadığı aynı zamanda iz... ...ben okuyamam o izi ama hani şeyde olduğu... ...bir kabila reisinde olduğu gibi çok daha başka bir göz... ...başka şeyler arayan bir göz okuyabilir. O izlerin okuması da aynı zamanda bir sonraki dönemdeki... ...hassasiyetlere, birikime göredir... ...ve dispozisyona göredir. Yani bunu hiçbir zaman tanımlayamayacağımızı... ...zaten bunu bizzat tanımlayıp kenara koyma çabasının... ...muktedir bir çaba olduğunu... ...iktidarı yarayan bir çaba olduğunu... ...söyleyip herhalde kentteki bütün yenileme... ...kentte tarih koruma... ...tarihi yeniden canlandırma... Tarihle bütünlen ve kültür çabasına da böyle bakmak gerekiyor bence. Mesela bizdeki bu tarih anlayışının şeyliği gibi, hani fantastikliği gibi aynı zamanda kültür anlayışının da inanılmaz fantastik formlar yaratıyorlar. Mesela, mesela muhafazakarlıktan geleme, mesela evlilik merkezleri, kültür merkezleri, belediyelerin kurduğu son dönemde pek çok ev, evlendirme salonu deniyor, değil mi? Evlendirme salonu ve kültür merkezi. Bu kombinasyonu girin internette Google'da evlendirme salonu ve kültür merkezi. Yani birlikte. Evet, böyle yurt dışından gelen gruplara tur yaptığım zaman, hani tercüme ettiği anda bir otobüste bir bir gülüş oluyor. Yani hani kim, kültür <gülüyor> evlenerek mi kültürleniyorsa kültür tüket kültür faaliyeti olarak mı evleniliyor burada şeklinde. Hani yabancılaşmışız biz o mesele. Yani hepsi yan yanalar. Kültür mesela bir böyle bir şey diye diyebileceğimiz. Elitist algılanabilecek bir yorumla böyle bir kültür anlayışı var. Onun dışında alışveriş ve yaşam merkezi diye alışveriş merkezlerinin kültürün taşınması var. İşte buzdan tarihmiş çocukların yani hafta sonu şeyde parkta ormanda dolaştıracak çocuk bulmak çok zor hale geldi. Orta sınıf üst orta sınıfta hepsi AVM'ye gidiyorlar. Bu nasıl bir kültür tüketim forma kültürün AVM formunda olması o mekanda olması ne getiriyor? Onun dışında şimdi Beyoğlu'nun mutenalaştırılması ile ilgili müthiş pozitif makaleler çıkıyor. İşte en sonunda muhafazakarlar kurtaracak Beyoğlu'nu diye. Buradaki nasıl bir kültür olacak? 25 liraya bira içilmeyecek tamam da ne olacak? Mutena bir işte alışveriş merkezi haline getirilmiş Topçu Kışlası'nda kahveyi 7 milyonu içtiğimiz zaman mı daha kültürlü oluyoruz? Yani bu esasında ulaşılamamış eski kültür formlarının yani tüketimi Tamamen endekslenmiş daha iyi tüketmeyi de daha fazla paraya vermeyi endekslemiş kökensiz temassız bir kültür anlayışı yani e, esasında ele alınamayan hani kültür dediğin geriye dönüp baktığın zaman var olan şeydir yani bunu sen bugün ben kültürlü bir tane yer yapıyorum diyemezsiniz. izleri koklayarak ancak çıkarabilirsiniz o kültürün topografyasını. Şu anda mesela... O da aslında sadece gündelik yaşamda olabilecek bir şey. Aynen öyle. Başka hiçbir al alanı evet. yoktur kültürün. Evet. Kültür dediğimiz şey gündelik. hani böyle gelenekler, tarihler, üst evet. bilmeler falan. Evet. Aslında hiç öyle değil. Yani Hı. antropolojinin kültür tanıdığı sadece gündelik yaşamda nasıl yaşadığımızdır ve bu Tabii. çok değerli bir şeydir. Ve birikir o. Birikir bir izlek oluşturabilir. O yüzden de bence o izleye geriye sarabilirsin. Onun haritasını çıkarmaya çalışabilirsin. Ve tarla başı nasıl yenilendi? Ben kendim tarla başında oturuyorum. Yani gerçekten... Canım acıyor yani belli bir o bölge içerisinde değiliz biz ama yani bir iki adım atıp da talimhaneye tarla başı içine yürüş, gittiğin zaman bomba düşmüş gibi yani dünya savaşından sonraki bir dönem halen birkaç tane midyeci birkaç atölye kaldı ama işte kiracıların şunların bunların mülkçülerin hepsi atılmıştır ve giderken öyle bir gidiş gibi öyle bir mülksüz gidiş ki kapılar pencereler sökülüp yakılmak için götürülüyor. o kapılar pencereler büyük bir ihtimalle hani pima olmayanlar zaten en azından 50 60 yıllıktır. Demirleri bile söktüler. Demirler de Arnaval ferforjeler, armuvarlar. Onların evet. hepsi gitti şu anda. Müthiş bir şu anda evet. hurdacılar, midiciler dışında kimse kalmadı Yıkıntı, enkaz depimden. haline geldi Tarlabaşı evet, şu anda. Ki yani ki kültür çok... mirasını korumak adına Aynen, altına. Evet. Aslında burada bakın bir şiddet var. Bu şiddeti Hortum şiddet, Süleyman evet. şiddeti olarak da adlandırabiliriz. Hortum Süleyman aslında hani buna bir şey isim gelişmiş bir isimdir. Evet. Ee, bu ...Peyol'u kurtaran yani Pürteles, Hasan Sokağı Bülent şeyi, kahramanın evet. deyişiyle evet. muhafazakarlar kurtaracak diyor. Sayda bunun öncülerinden biri de Hortum Süleyman'dır. Foucault'un kitabında geçiyorsa biliyoruz. Yoksa bilmiyoruz geçiyor <gülüyor> bilmiyor. Foucault'un kitabında. <gülüyor> Başka türlü geçiyor mutlaka. Hortum Süleyman. <gülüyor> Buradaki tabii şeyle bu, bu var olan yaşamda mesela tarihi aramadayı kurtarıyoruz diye yapılan projeleri bir gidip bakın. Evet. Oradaki yani... O insanların o küçük üreticilerin e, hayata tutunma çabalarıyla. Kamunun müdahalesi nasıl bir şey teşkil ediyor? Yani e, ikisi arasında evet. sayeden hiçbir iletişim yok. Evet. Ve ancak itirazlar şeklinde falan yansıyorsa bu evet. şeye... E, ...kamu yöneticileri de bunu e, bir şekilde kendi açılarından değerlendirerek ötekileştiriyorlar. Evet. Bunlar zaten hep böyledir. Hep zaten 25 kuruşa bira içmek isterler. İşte yok bilmem neden fırsatlardan evet. yararlanırlar. Zaten çevreyi kirletirler. Bunlar hep söyleniyor. Bu yani... Kamu yönetiminin kamusal olmayan söylemi evet, işte bu şiddetle yani. mümkün oluyor. Çünkü Aynen çok öyle. özel sanki alanıymış gibi evet, konuşmaya başlıyor. Artık baş... fiziki şiddet halinde de gözüküyor kentsel evet. dönüşüm ama bunun muhakkak bir sembolik şiddet ve bir şiddet söylemi yaratma süreci de var. Yani mesela bizim müdahil olabileceğimiz alanlar orası oluyor. Ne yazık ki artık fiziki şiddet uygulamaya istimlak mecbur istimlak olmazsa yeni bir yasa çıkartıp işte kentsel alanların, tarihi alanların yenilenmesi, yapılması, edilmesi de yapmak. O aşamada artık pek elimiz kolumuz son şeyden sonra da bağlı kalmış oluyor ama bu bu işin hani ideolojik şiddet şi sembolik şiddet yanı olmadan hani meşruiyet yanı olmadan yapılmasının imkan yok bu meşruiyet yanının yapı taşlarını çözerken bize gerçekten ben yemin çok yardımcı olur bir de çok materyalist bir pedagojiden geldiği için yani somutun somut analizinden yola çıkıyor yani bu açıdan e O ...yıkıntılardan tarihi yapmak, işte ezi, ezilenlerin e, hiçbir zaman yeni şeylerle ezilmeyi bırakmayacağını, ezilmeye devam ettiğini söylenmesi... ...ve bütün bunların da mekanlı mekandaki tekabüliyetlerini araması çok önemli. Yani metin için, metinin yarattığı hayat değil de hayatın yarattığı metinler üzerinden gidiyor. Onların yansımasından gidiyor. O yüzden çok ciddi bir, e, yani yıkıcı bu tarzı söylemi de parça pinçik edici bir yanı var. Yani beni bütün Benjamin'in e, çok uzun zamandır çekmesi üstadın nedeni de o. Ee, tekrar tarla başına ben ya, gelmek istiyorum. Mesela bu küçük üreticilik meselesi veya işte bununla etem Özgüvenler de çok uğraşırlar. Yani en sonunda şöyle bir şey var. Sermayenin ölçeği büyüdükçe değiştirme ve yıkma gücü artıyor. Yani İstanbul şimdiye kadar küçük ve orta boylu ölçekte şimdiye kadar demeyelim tabii de. Yani 80'lere kadar küçük orta boy ölçekte sermaye ile dönüştürülüyordu ve bunun dönüştürme gücü... Çapı çok daha küçültür. Şimdi çok, çok büyük ölçekli. Yani bunun yerlisi, yabancısı önemli değil. Sermayede söz konusu olan bence ölçüt ölçektir. Yani hepimizin bildiği çok büyük aktörler burada yatırım yapıyorlar. Ve bir kolları inşaatta, bir kolları enerjide, bir kolları orada, bir kolları burada. Bunlar konglomerasyon olarak işliyorlar. Devlet, devlet, devlet tabi de, yani atlayamayız. Çünkü ancak ki. E, bu evet. kadar büyüklükte işlemek Türkiye'de daha tabii ki. devlet Belediye olması, Başkanı devlet dün akşam televizyonda Fatih Altaylı'nın programında ha. Kadir Topbaş şunu söyledi. Ben Beyoğlu Belediye Başkanlığı e, esnasında bana çok sayıda iş adamı geliyordu. Ya da ben onlara gidiyordum ve hepsine Beyoğlu'na yatırım yapın diyordum. Bunların bir kısmı benim sözlerimi dinlediler. Şimdi 200 bin dolara aldıkları yerler... milyonlarca dolar etmeye başladı. Yani böyle değil. 20 misli, 30 misli arttı ve gelip bana şimdi teşekkür ediyorlar. Çok sevinmişler. Bana işçiler. söylemedi yani. İşte tam da ayrım o kime söylüyor? Bu bana şey hatırlatıyor. Biz Tarlabaşı. Tar tarla başında Ahmet Misbah Demircan'ın eee Tarlabaşı niye benzeyecek diye bastırdık baş, bastırdığı broşürlerin hitabı şöyleydi. Sayın mülk sahipleri. Bu devletin ve kamunun anlayışını çok radikal bir değişime işaret ediyor. Yani sayın tarla başılılar Hani bildiğimiz hamasi söylem. Sayın vatandaşlarım değil. Sayın mülk sahipleri hani virgül sayın kiracılar falan gibi tanımlar. Ya, yalnızca sayın mülk sahipleri ki sayın mülk sahipleri bile o yeni ile mecbur istimlakla çıkmak zorundalar. Bir yandan da hiç hitap edilmeyen ama her zaman bütün planlarda entegral rolü oynayan dedim ki sen oradan bir yatırım yap. Zaten kendisi bir sürü belirleri başkanımızın büyük yatırımcı talimhanede pek çok otel sahibi vesaire. Yani bu kadar. Sulu evet sulukule'de değil mi? Hani bu kadar büyük bir kör gözü parmağına. ...çıkar çatışması var... ...yani birileri büyüdükçe... ...diğerlerinin yerlerinden oluyorlar... ...yani çelişki çok büyüdü... ...hani ben daha sinemaya gidiyor değilim... Yani ...tarlabaşındaki insan daha az kitap oluyor... ...veya daha sinemaya gidiyor ve daha... ...kötü e, ayçiçeği yağ alıyor değil... ...evinden oluyor... ...diğeri de e, işte ikinci fabrikayı genişletiyor değil... ...yani bilmem kaçıncı yatırımını yapıyor... ...buradaki çok büyük bir uçurum var... ...yani bunu tematize etmeden... birdenbire beri o uyumu esasında bu kadar büyük bir uçurumu görmezden gelmek için üstünü örtmek için müthiş bir uyum resmi veriyor tarih bize. Kaybettiğimiz ve gittikçe altı oyulan uyumun fantastik olarak canlandırılması esasında. Yani Topçu Kışlası hepimizin uyumlu yaşadığının farz edildiği, hepimizin gurur duyduğu yani hepimizin işte çinge, şey, tarla başındaki Çingenesinden ee, şeyde oturan Kemerburgaz'da oturan Beyaz Türk'ü kadar hepimiz Osmanlı geçmişimizde mutlu oluyoruz diye bir fantastik olarak o kaybolmuş. ...ekonomi politik uyumun... E, ...fantastik bir tarihte yaratılması esasında... ...yani bu gözle bakarsanız Şeyhsar Hanım'da... ...sürekli bir uyum yaratılmaya yani... ...empoze edilmeye çalışıyor ama ben bunun... ...tutabileceğine inanmıyorum. Peki şeye ne dersin? Burada mesela Tarlabaşı Projesi'nde... E, ...belediye... ...her zaman yaptığı gibi... E, ...böyle oryantalist projeler çizen... E, ...bu şeylere yapan... ...kendi seçkinlerine anonim projeler çizen... ...mimarları kullanmıyor... E, ...tam tersine... Hı. Hani eleştirebilecek e, alandan mimarları davet ediyor. E, dün Kadir Topbaş şey dedi Galata'da dedi yeni bir projeye başlıyoruz dedi. Galata Port şey. mu? Yok o değil Başka. o ayrı. Hmm. O Onda bunu söyleyemez. Galata'da dedi binaların dedi üst katları çok kötü dedi. Restore edilmemiş binalar var dedi. Mimarlı Odası Başkanımızla birlikte dedi. E, çalışmaya başlatıyoruz şimdi dedi Mimar Sanat Üniversitesi işte ve... E, Şeyle birlikte mimarlar odası İstanbul Büyükkent Belediyesi ile birlikte e, bir çalışma başlatıyoruz dedi. E, kendileri yapmazlarsa biz yapacağız. Biz onlara ilk önce bu şeyden emlak vergilerinden alınan yüzde onlar kültür mirasının korunması için kullanılacak ya. Oraya oradan destek vereceğiz dedi. Olmadığı takdirde de biz yapacağız yapıları dedi. E, Şeyh Fatih Altaylı tabi zıpladı. O bütün İstanbul'da mı yapacaksınız bunu dedi. Hayır dedi. Sadece Galata için konuştuk dedi. Şimdi bu da enteresan yani bir tür e, bu şeyi e, eleştirilere aşma gayreti var. Niye gidip de mesela e, mimarlı odasına başvuruyor? Niye üniversiteye gidip de üniversite işbirliğiyle yaptık bu projeyi diyor. Mesela Taksim için de bir üniversiteye doğru mail etti. belediye fakat olmadı zannedersem eleştiriler nedeniyle. Bu da sivil toplum yani Gramsci'nin sivil toplum analizleriyle başka bir 30 1930'ların büyük insanına falan dönmemiz gerekiyor herhalde. hegemonya muhalifin ağzına kendi istediğin lafı koyma ve projeyi koyma becerisidir aynı zamanda. Bu hegemonya herhalde o katkılarla olmasaydı olmazdı o teknik teknik söylem, o sayısallaştırılmış başarı meselesinde herhalde bu tarz mesleki gruplarla bir işbirliğine gidebiliyor büyük sermaye grupları. Yani orada ...yani spesifik olarak bu case'i bilmiyorum ama mümkün olmazdı tırnak içinde. Süleymaniye toplum. projesinde mesela ilk önce civil kendi toplum. ekipleriyle başladılar. Hmm. Fakat o proje başarısız oldu. Yani baktılar ki orada büyük sermaye harekete evet. geçiremiyorlar. Çünkü o yaklaşım gene de ne, o, ne de olsa sermayenin taleplerine tam cevap veremiyor. Çünkü yatırımcı kendi projesini kendisi yapmak ister dedi. Hmm. Belediye başkanına ben sordum. Neyi ihale ettiniz dedim. Süleyman'a mesela yok dedi biz dedi bir şey ihale etmiyoruz. Yatırımcı kendisi yapıyor projesini dedi. Yani bu evet. proje yani fikir üretimi de artık çıkara bağımlı olması gerekiyor. Burada bence atmamız gereken Hı. bir boyut daha var. Dünyada da böyle bir akım var. Hı. Yani bu dünyada da dünyadan da meşruiyet görüyor bu. Tabii bu ki. Şey. Yani bunu Sen, tek kendi içimizde konuşmanın ötesinde belki açmak da lazım o anlamda. Dünyadaki örneklerle de buradaki örnekleri kıyaslamak o paralellikleri de bulup Küçük farklılıkları da değinmek çok önemli gibi geliyor bana. Disneyland'leşmesi de Hı -hı. yani bütün dünyanın böyle bir şey var. Yani her gün açtığımızda bir değişik abuk subuk Berlin'de olsun. İşte hani çok hani bunları tartışan şehirlerde bile saçma sapan evet. senin bahsettiğin buzdan e, Hı -hı. tarih yapımı gibi şeylere rastlayabiliyoruz. Ama yani. çoğası buzdan. Bizde kaçtan yok. Yok burada da buzlaştırma, <gülüyor> buzlaştırma var. O geçici olarak yapılmış. Yani hani yok yok hakikaten. yani o bu, burada hani evet, bizim çok farklıymış gibi tabii. düşünmememiz, o e zaten... da düşmememiz çok önemli gibi evet. geliyor. Yani bunu çünkü aslında iktidar ...oradan meşruiyetini alıyor. En son hani... Bu, e, e, ...yani yurt dışında... ...üniversitelerden de meşruiyet almaya çok çalışıyor... ...ve bunu verecek üniversitelerde yok değil... ...yurt dışından bile. Burayı da dağıtmamız evet. önemli diye düşünüyorum. Zaten... E şey dediğimiz mesela 2000'lerin küreselleşmesinin içerisinde büyük ölçekli sermayenin kentsel alana girmesi var. Bütün dünyanı paylaştı. Yani belli sektörlerde kar marjları tükendikten sonra kentsel alana girdi. Bu yalnızca 3. dünya ülkelerinin metropollerinde değil burada çok önemli Mütenallaştırma dediğim mesele Barcelona'sında Berlin'inde Berlin Yani her alanda tabii kendine spesifik şeylerle birinde bir duvar vardı yıkıldı. Barcelona'da bir olimpiyatlar yapıldı vesaire. Hepsine teker teker bakmak lazım ama yani küresel olarak büyük ölçekli sermaye kentsel alana gir, giriyor. Yani böyle bir yatırım alanı olarak ee, yeniden değerlendirme e, bah, bahsettiğin var. Bahsettiğin o uçurumlar da her şekilde abartılı evet, geliş, hale geldi için hep tarih kullanılıyor o evet, şeyi kapatmak için. De ikinci tarih. nokta ortaklık noktası da bu yani o şekilde tarihin. Hortlaması belki herhalde burada biraz daha hani ulus devlet tarihlerinde e, daha az yüzleşme e, sağlayabilmiş yani darbelerle değişmiş ülkelerde biraz daha tarih şeyi var. Balastı var diyelim. Yani Emin ben bunu Latin Amerika'da görüyorum. De acayip, garip ha, tabii bir orada da duvar var ama yani. Berlin de garip bir yer zaten, zaten Duvarıyla. İşte şimdi o eski sarayları tekrardan canlandırma evet. gibi girişimler oralarda evet. da çok ciddi bir şekilde evet. tartışılıyor. Bir yandan modernleştirmenin e, koçbaşı olarak Görev görüyorlar, mega projeler, monum, işte anıt rekonstrüksiyonları vesaire. Evet. Burada e, yalnız şöyle bir şey var. İstanbul'da bu sermayenin e, domine ettiği, işte özellikle tarih alanlarının dışındaki yerler, Maslak, Zeytinburnu falan, bu gökdelenler tartışmasına yol açtı. Biliyorsunuz. Evet. Bu gökdelenler tartışması aslında çok enteresan. E, bir, bir de şey var. İstanbul sahipsiz değil platformu diye bir platform var ve bunlar genelde BDD çalışanları. bellediye hmm. bürokratları ve üstelik tane böyle şey e, daha böyle bir yani sınıf e, mücadelesinin ya da sınıf sal ayrımın e, şeyini üreten tarihselcilik aracılığıyla e, dengesini kurmaya çalışan bir siyasi hareket diyebiliriz. Kadrolu belediyeciler. tabii. Yani. tabii. İgdaş'ta çalışanlar, şeyde hı hı. çalışanlar. Yani bu sistemin içinde aslında politik misyon olarak bu dengeciler diyelim bunlara. Yani gökdelenler yapılmasına belediye izin veriyor ya da büyük sermaye gökdelenler yapıyor. Onlar da bu tarihselcilik ya da şey içinde Osmanlı şeyiyle tarih aramadaya sahip çıkıyorlar. İşte o göz bebeğimiz tarih aramada bak arkasından gökdelenler çıktı diye. Radikal Gazetesi'nin şeyinde çıkan, kapağında çıkan haberi onlar da başka bir şekilde yorumlayarak... Kendi şeylerinin e, yaratmış oldukları mite karşı bir saldırı olarak algılıyorlar bu gökdelenleri ve burada da başbakana referans veriyorlar yani burada bunu dengeleyecek şey aslında başbakandır çünkü niye e, başbakan gökdelenlerden hoşlanmıyor. Mesela dün akşam Kadir söyledi. bu oluyor. iki tane şehir yapılacak biliyorsunuz hı hı. dedi. Ee, bu hükümet programında da yer alan iki tane uydu hı hı. şehir yani bir şeyde Anadolu yakasında bir Avrupa yakasında. Bu iki şehrin arasında da işte Boğaz Köprüsü yapılıyor yani üçüncü köprü. Şimdi buradaki şeyi gökdelenler olarak düşünmeyin lütfen dedi. Yani çok enteresan bir söz. Hmm. Yani gökdelenler yapılıyor İstanbul'da. İETT arazisine muazzam bir gökdelen yapılması için kendisi bizzat şey yapmıştı. Yatırımlarımızı finanse edecek diye destek vermişti. Ondan sonra yılda 1500 tane plan adilatı yapılarak milyarlarca dolar siyasetin kasasına akıyor şu anda. Yani her hmm. siyasetçi bir bölümünü paylaşmış durumda ve hepsinin bir kontenjanı var. Muhalefet partileri de dahil meclisiyelerinin hepsinin bir kontenjanı var. Siyasetteki insanların bir kontenjanı Hı. var bu siyaset böyle gümbür gümbür giderken birden, birden bir sınıfsal çelişkinin yani. bir anlık bir ışıltısı parlıyor ve ona karşı da bir siyasi eylem yapılıyor tarih yarımadan siluetini koruyacağız diye. Hı. Bu çok enteresan bir şey yani bu kendileri iktidardayken olduğuna göre Hı. demek ki kendi içinde de böyle bir Tabii, ikilem var. Ve çok ve... sürdürülebilir bir şey de değil zaten bu şekilde değil evet. mi genişlemesi büyümesi yükselmesi çok sürdürülebilir de değil bir yandan müthiş bir güç. yani müthiş bir, bir hızda yıkım yapılıyor. Yani direkt işte büyük ölçekli sermayeyle bir yandan da hani normalde kamunun görevi bunu sürdürülebilir olması için belli limitler koymalıdır. Yani bu kadar kamunun kaybolup şirketleştiği bir ortamda. Kural koyma vasfı limit, kalmıyor. Evet kural koyma. Yani en sonunda evet. kendi kendinin şeyini kuyruğunu ısıran bir şey diye Kendi kendi ayağına basan bir şey hani gelmiş olabilir. Şey o sunumda şeyden bahsetmiştim. Marmara'ya aslında iki tane fantazmagori. Çok güzeldi. E, evet. Bağlıyor. Bir tanesi Kartal Azadit projesi fütüristik tamamen. Diğeri ise Tarihi Yarımada orada da bir e, şey geçmiş kurgusu. Aslında Hı -hı. bu şimdi e, korunun bahsettiği gökdelenler ve siluet o ikisinin üst üste binmesi sanki. Yani Hı -hı. gökdelenler kalkıma e, işte ilerleme evet. fantazmagorisiyle bu evet. siluet bir yandan da o tarihselciliğin evet. üst üste binip birbiriyle çalış, çelişmesi hani çok enteresan bir şey. bir imge aslında esası tamamlı çelişiyor ama aynı dönemde çıkması birbirini tamamladığını da gösteriyor ve aynı e, ya biraz önce dediğim bozulan uyum yani bir yerde tek katlı e, bina şeyden yapılmış diğerinde göktelen müthiş bir gelir dağılımı bozukluğuna bozulduğun işareti diğer yanda gösterişli bir şekilde kurulmaya çalışılan bir uyum resmi tarihte uyum arıyoruz bitmiş şeyde uyum arıyoruz esas onun rekonstrüksiyonunda da bir uyum imajı var hepimizin sahip çıkabileceği bir biz var yani bizi darmadağan ediyor bu Yani birinin ekmeksiz olması, şu anda kışın e, şey, naylon torba yakıyor olması, diğerinin de bir bilmem kaç metrekare gated community, herkesin bir e, neden ona ne diyordu? Yüzme havuzlu evde oturma hakkı var olması. Gerçekten hani bunları herkes seyrediyor televizyonda. Ciddi bir uçurum yaratıyor. O uyumu tarihte aramak meselesi. Bir şey daha o gün bence şeyde şey tato çalışmalarında güzel ortaya çıkan bir mesele de olmuştu. Yani bu tarihe bakış Ee, ...kente bakış, yani İstanbul imajına bakış, replika dedik. Üçüncü de bir de doğaya bakış. Ee, oradan da bir, bir şey bağlamak istiyorum. Bu Walter Benjamin'in Fantasmagoria kadar güçlü bir kavramı da aynı zamanda olağanüstü hal meselesi. Yani olağanüstü hal ki bir yaşayan bir insan olarak o dönemde işte olağanüstü bir durum. Yani faşizmin gelmesi olağanüstü. Yani sonradan İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dominant tarih yazımında da bir yol kazası... İşte Avrupa Birliği'ndeki uyumdan önce bir yol kazası olarak algılanan halen dominant tarih yazım budur. Yani esasında o dönemi de 1930 hemen İkinci Dünya Savaşı'nın faşizm yükselmesini bir olağanüstü hal değil esasında bir kural diye yapmak Yani normalin bir başka vechesi. iktidar ilişkinin bir başka veçesi olarak görmüştür Benjamin ve ben bunu kent bağlamında nasıl düşünebiliriz dedim İstanbul bağlamında. Yani biz genelde nasıl tepki gösteriyoruz? Gerçekten 3-5 insan bir, yani bu kadar da olmaz. Herkes birbirine bir bu bir, bir kadar da bir de bu kadar bir de top çıkışlasın ya bu kadar olmaz. Emeği demiyor Bir de oraya demir ören yok bu kadar olmaz. Hani Ayazma yıkayıp oraya ağ oğlumayım bu kadar olmaz. Hani ben 8 senedir İstanbul'dayım ve yani sürekli ana ana hissimiz bu. Yani ...dalga mı geçiyorlar gerçek mi söylüyorlar? Yani şaka böyle, mı bu yani? Şaka mı? Ha, hani böyle bir sark... bize de çoğu zaman sarkostik ve ironik e, tepkilere yapıyor... ...ama esasında bu ne şaka ne de olağanüstü bir durum. Yani esasında, olağan durum aslında. Olağan durum olarak algıladığımız zaman analitik olarak da güçleneceğimiz... ...muhalefet e, dili olarak güçlendiğini düşünüyorum. De. Bunlar olağan durumlar. Yani esasında Tuzla Tersaneler bölgesindeki seri öl ölümler... ...istisnai bir şey değil, olağan durumlar. Ayamama deresini taşıp da oradaki AVM'lerin... İçine dolması, altı tane kadın işçinin servis içinde canını kaybetmesi olağan bir olay. İstanbul'un göbeğinde hava alanına giden yolda. Formula 1'in Ömerli su havzasında yapılması olağan bir şey. Olağanüstü süper bir yatırımı Türkiye'ye çekmek için bir kerelik yaptık değil. Yani o paradü topçu kışlası olağan bir şey. Davut Paşa'da yani şurada Aksaray'dan sonra yedinci tren şeyinde metro istasyonunda gözümüzün önünde bir çorap üretim havzasında havai fişek... Atölyesinin patlayıp bin bir kişinin gündüz gözüyle ölmesi olan bir şey. Efendim, Esenyurt Belediyesinin yeni binasının bir AVM içinde yapılıyor olması, hani belediye hizmetlerinin AVM içinde verilecek olması olan şeyler. Yani, olağanüstü, yani o kadar çok olanlara hal değil. Köpeklerin kurtkuyu atması. Aynen öyle. Bunu bu belki evet. de birazcık hani biz yani o şok meselesi yani de.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 Kulay kolay basaltamadı yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı merkezinde.